9. sure olan El-Hucurat suresiyle inşallah devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, tabi sure hakkında biraz yine bilgi vermek gerekirse e, Medine'de inmiş surelerdendir 18 ayettir. Adını 4. ayetteki odalar anlamına gelen Hucurat kelimesinden alır. Bu surede müminlere bazı görgü kuralları peygambere ve birbirlerine karşı nasıl davran davranacakları öğretilmektedir.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 Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Resulüm, sana odaların arka tarafından bağıranları çoğu akla ermez kimselerdir. Eğer onlar sen yanlarından çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çokça bağışlayan, çok esirgeyenler. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük ederseniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Hem bilin ki, içinizde Allah'ın elçisi vardır. Şayet o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz.